Zâriyât Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O zâriyâti savuran rüzgarlara, el Yağmur yüklenen bulutlara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 İşte gelmesi için can attığınız azap denilir. İnnel <gülüyor> ve Ama müttekiler bahçelerde pınar başlarındadırlar. Âhidîn <gülüyor> rabbuhum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 emvalihim <gülüyor> mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı. ve fil ardı âyâtun lil mûkinin ve fî enfusikum efelâ tubusirûn ve fîssemâ'i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 فَوَ رَبِّ Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, bu vaat, tıpkı sizin konuşmanızın sabit olduğu gibi bir gerçektir. هَلْ اَتَاكَ حَدِيتُ غَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ Sahip,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 <gülüyor> Evin öbür köşesinden bunu duyan eşi elini yüzüne vurarak vay başıma gelene ben kısır bir kocakarı iken mi doğuracağım diye çığlık attı. قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ onlar hanımına, evet, Rabbim böyle buyurdu dediler. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir. <gülüyor> İbrahim, peki sizin gelişinizin asıl sebebini öğrenebilir miyim? Ey değerli elçiler dedi.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 Biz de hem onu hem ordularını yakalayıp denizin dibine geçiriverdik. Boğulurken pişmanlıkla kendi kendini kınıyordu. وَفِي عَادٍ halkında da alınacak dersler vardır. Onlara da ortalığı kasıp kavuran, köklerini kurutan bir kasırga gönderdik. <gülüyor> Bu rüzgar, uğradığı her şeyi derhal kül gibi savuruyordu. <gülüyor> Semud ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da,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 Oldukları yere çöke kaldılar. Ne doğrulabildiler, ne de yardım gördüler. Ve min kanu Daha önceleri de Nuh halkını helak etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi. vel <gülüyor> Göyü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik. Onu genişleten biziz. Çünkü biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiiz. <gülüyor> Yer yüzünü de biz döşedik. Bakınız, biz ne de güzel döşedik. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنَا لَعَلَّكُمْ Her şeyde de çift yarattık ki, düşünüp ders alasınız. فَفِرْضُوا لَكُمْ مِنْهُ O halde, Allah'a kaçın. Çabuk Allah'ın himayesine koşun. Zira ben,